Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Sevgili kardeşler. 6.30'da inşallah e, namaza duracağız. En geç 6.30'da. 50 e, dakika kadar bir zaman dilimi var. E, bildiğiniz bazı hususları hatırlatmaya e, önemini tekrar gündeme getirmeye çalışacağım. E, Rabbim hepimize dost doğru bir dini dost doğru olarak anlamak, anladıklarımızı dost doğru bir şekilde hayatımıza tatbik etmek ve yaşadığımız, doğru anladığımız dini başkalarına da doğru bir şekilde anlatabilme Gayreti, fedakarlığı, bu bilinci nasip etsin inşallah. Evet işte Ramazan geldi geliyor derken geçti gitti. Aslında geçip giden bizim ömürlerimiz. Her gün ölüme bir adım daha yaklaştığımızı. Ne zaman o ölüm denilen güzellik bizi de ziyaret edecek onu bilemediğimizi bilmiş olsak idam mahkumunun şu kadar gün sonra ölümünü, idamını bekleyen bir konuma düşme durumunda olacağımızı o yüzden de Allah'ın ölümü bütün insanlar açısından bilemeyecekleri bir zamanda gizlemiş olması insan için en hayırlı, en faydalı, en güzel olan bir iştir. Evet Ölüm tarihimizi bilseydik istismar ederdik, nasıl olsa daha şu kadar zaman var tövbe ederiz, pişmanlık duyarız nasıl olsa daha zaman var diyebilir, öteki taraftan da Askerin hani gün saydığı gibi e, ölüme e, her an adım adım yaklaştığımızı bilir e, idam mahkumu gibi olurduk. Evet efendim bir Ramazan daha geldi geçti. Ramazan belki bizim açımızdan fazla sıkıntısı zahmeti olmadı ama biz Ramazandan memnun olmuş olabiliriz ama o bizden ne kadar memnun oldu o bizi ne kadar sevdi onu bilmiyoruz. Bir misafirdi bir ay evlerimize, gönüllerimize çevremize misafir oldu. Gerçi o misafiri de artık e, toplumda pek fazla etken vaziyette göremiyoruz. Daha doğrusu o misafirin misafirliğini kabul edip ona özel davranmak e, isteyen insanlara engel olan, e, onu sıradanlaştıran, e, hatta onun hoşlanmadığı şeylerle ona yaklaşan nice insanımız var. Evet. İnşallah onun getirdiği hediyeleri, ikramı Ramazan sonrasında da kullanmaya e, o yerlerden devamlı istifade etmeye çalışırız. Evet. Bugün tabi ki Ramazan'dan bahsetmeyeceğim. Geldi geçti. Biraz dünyanın içinde bulunduğu şartlardan bahsedeceğim. Biraz da hepimizin ihmal ettiği dava insanı olarak mutlaka yerine getirmemiz şart olan Parzı ayın bir ibadet olan emri bin marufu başkalarına iyiliği emretmeyi nasihat etmeyi gündeme getirmeye çalışacağım sağlamın el verdiği kadar Hoş görün artık bundan sonra bizim böyle Evet İslam bireysel bir yaklaşımı hoş görmez insanları toplumun içinde toplumsal görevi olan bazı kendisine ait hakları toplumun menfaatine olmak üzere feda etmeyi teşvik eden bireyin kendi nefsi isteklerini toplumun istekleriyle çatıştığında toplumun isteklerini öne çıkartan bir din işte böyle bir dinin ben kendim cennete gideyim ben doğruyu kendim yapayım başkaları beni ilgilendirmez şeklinde bencil düşünen insanlar yetiştirmesi söz konusu değildir yani İslam dava insanı yetiştirip bu konuda ee, yine kendisinin bireysel görevlerini ihmal etmeyen ama toplumsal görevleri de belki biraz daha öne çıkartan bir yaklaşımı emreder. İşte bu Arapların daha çok davet dediği e, bir gayrettir. Yani insanları İslam'a davet etmek İyi emretmek, kötülükten sakındırmak. Evet. Davet deriz, tebliğ deriz. Efendim nasihat deriz. Emri bil maruf, nehyani'l münker deriz. İnzar yani korkutma deriz. Evet, bütün bunlar genel olarak aynı anlama yakın ifadelerdir. Hepsi insanların toplumsal görevleri açısından bildiği doğruları başkalarıyla paylaşmasını içerir. Sayı Müslim'de meşhur bir hadis var. Hemen hepimiz biliriz bu hadisin manasını. Evet. Meddini okuyarak, manasını hatırlatarak konuya oradan giriş yapabiliriz. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedih failem istat'a fe, fe, fe bi lisani fe ilem istat'a fe kalbi iman evet muslimin rivayet ettiği bu okuduğum hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor evet sizden biriniz bir münker Aleykümselam. Bir münker bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Gücü eliyle ha. değiştirmeye yetmiyorsa o zaman diliyle değiştirsin. Gücü bir kötülüğü diliyle de değiştirmeye yetmiyorsa bu imkanı da kullanamayacak durumdaysa o zaman kalbiyle, gönlüyle kötülüğü değiştirsin, diyor. Evet, bu, bu hadis e, alimlere, yazarlara, efendim cemaat ve kanaat önderlerine, liderlere bir emir vermiyor. Elbette onlar da var işin içinde ama. ''Men râ minkum'' ''Sizden herhangi bir kimse'' diyor. Yani siz dediği Müslüman olanlar, Muhammed ümmetinden olanlar. O yüzden hepimize görevi hatırlatıyor. Evet. Tabi bilmediğimiz hakikati başkalarına anlatma gücünü bulamayız bilmiyor ki neyi anlatacak. Yanlış olup olmadığını da bilmeyen bir kimsenin yine bir yanlışa karşı çıkma durumu söz konusu olmaz. Yani çoğu şeyi bilmeyebiliriz. Ama bildiğimiz alanla alakalı mutlaka o yapılan işin günah olduğunu veya temiz akla, selim hislere uymadığını gördüğümüzde sadece eleştiri de yapmak yetmiyor. O yapılan olumsuz bir şeyi, olumlu bir şeyle değiştirmemiz icap ediyor. Evet. Bizler genellikle emri bil maruf yaptığımızı zanneden kimseleriz ama sadece bir zandır bu yaptığımızı düşündüğümüz hususlar. Maalesef çoğu mü'min olarak e, Emr-i bin maruf nehyanil münker yapmıyoruz. Böyle bir farzı terk ediyoruz. Bir, Emr-i bin maruf diğer insanlara yeterince hakkı ulaştırmadığımız için terk ediyoruz. İki, İçini tevhidi esaslarla doldurmuyoruz, anlattığımız hususların. Üç, emretmiyoruz, nehyetmiyoruz, rica ediyoruz. Dört, usul ve üslup olarak e, problemlerimiz var. Beş, Emri bil maruf yaparken önemli olan bir alternatif sunmak. Elindeki yanlışı almak, daha doğrusunu, daha güzelini ona vermek. Olduğu halde bu alternatif sunmayı ihmal ediyoruz. Evet. Dolayısıyla emri bil maruf'u yeterince yapmadığımız için Başkaları bize emri bil münkeri yapabiliyor, nehyanil marufi yap yapıyor ve biz kendi çizgimizi bile e, uzun süre devam ettiremiyoruz. Evet. Mutlaka insanlar beraber ilişki içinde olacaklarsa, bir e, ortaklık, bir arkadaşlık, bir yardımlaşma e, birbirleriyle herhangi bir diyalog içinde olacaklarsa biri ötekisini etkiler. Aktif olan, daha faal olan, daha gayretli olan diğerini etkilemeye çalışır. Etkileyemediyse, hiç olmazsa etkilenmez. Evet. Bizim Müslümanların 5-10 sene önceki çizgisini koruyamamaları, geri adım atmaları, genellikle dava bilincinden mahrum olmalarıyla başkalarına hakkı tavsiye etmeyip sessiz kalmalarıyla alakalıdır. Biz öyle yapınca başkaları kendi davalarını, kendi gayri İslami yaşayışlarını ne yapıyorlar? Tebliğ etmiş, bize daha özendirmiş oluyorlar. Bizi etkiliyorlar, biz onları etkileyeceğimize. Evet. Virüslerin yayılması çok daha kolaydır. Temizlemek zordur. Yıkmak, bozmak çok kolaydır. Yapmak bayağı zordur. Evet. İşte o kolaylıktan da yararlanarak karşımızdaki insanlar bizi etkileyebiliyorlar. Ve Eli kullanmıyoruz emri bil marufta. Güçlü olmak istemiyoruz. Bunu sadece devlete yönelik atıyoruz. O öyle olmalı diye. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde eliyle değiştirsin. Elle değiştirmeyi hemen hiçbirimiz yapmak gibi görevi düşünmüyor bile. Evet, çok nazir. Müslüman'ın Müslüman üzerine velayet hakkı vardır. Yani yöneticilik, dostluk, kardeşlik, samimiyet, birbirlerinin vekili olma hakları vardır. Dolayısıyla birimiz birimizin evinde, iş yerinde, elbisesinde, çoluk çocuğunda caiz olmayan bir şey gördüğünde, ne yapması lazım? Önce eliyle düzeltmesi lazım. Diyelim ki bir arkadaşımızın gömleğinde göze hoş gelmeyecek bir şey var. Veya zehirli bir böcek var. Ne yaparız? Ne yapmamız gerekir? Evet. Aman dokunmayayım o onun böceği, o onun akrebi kendisi bilir. Belki hoşuna gidecektir. Filan mı dememiz gerekiyor? Evet. İşte günahlar da olumsuz hususlar da aynen akrep örneğinde olduğu gibi insana zarar veren manevi hayatı için daha tehlikeli olan hususlardır. Bir kimsenin evi yanıyorsa bizim de söndürmek için az çok elimizde imkan varsa herhalde seyirci kalamayız. Evet. İnsanlarımız maalesef manevi olarak bir ateşin içerisindeler ve cehennemi yangınlar her yeri kuşatıyor. Hani şair öyle diyor ya, adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım. Biri dinime saldırsa, hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa, yanımdan kovarım. Evet. Eddallu alel hayri kefa'ilihi buyurulur hadis rivayetinde hayra delalet eden, hayra kılavuzluk yapan, yardımcı olan onu yapan kimse gibidir. Evet. Hayır işlemediğimiz halde bir başkasının hayır işlemesine katkıda bulunmak onu hayra yönelip teşvik, yöneltip teşvik etmek o hayrı yapıyor gibi bizi de sevaba götürüyor. Amel defteri kapanmayan insan konumunda oluyorsunuz. Evet sizin vasitanızla bir kimse e, hakkı öğrendi, doğruyu yaşadıysa size de o sevaplar yazılmış oluyor. Evet. Maide suresi 2. ayet. Estauzu billahi ve teavennu alel bir ve takva ve la teavennu alel ismi ve udvan. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Düşmanlıkta ve günahda yardımlaşmayın." diyor. Düşmanlıkta ve günahda yardımlaşmak aslında yardım demek değil, karşımızdakine zarar vermek demek. Evet. O yüzden marufu emretmek, münkerden sakındırmak efendim düşmanlığı ve günahı yaymak yerine onları engellemeye çalışmak evet bunlara inşallah özen göstermek zorundayız dava adamı özelliklerini ortaya koymazsak başkaları kendi davalarını bize benimsetmeye çalışırlar evet bir misyonumuz var, bir görevimiz, bir davamız, bir idealimiz. Bunun için yaşıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için gayret ediyoruz, etmemiz gerekiyor. Ot gibi efendim etkisiz bir rol Müslüman dava insanları, belirli özelliklere sahip insanları Tatmin etmemeli ve böyle bir yaşayış bunu her, her yönüyle rahatsız etmeli. Yani bir davamızın, bir idealimizin, bir gayemizin dünyevi olarak da uzantısı olarak gerçekleştirmeyi çokça istediğimiz hedeflerimizin olması, bizi o hedefler çekip çevirmesi, yönlendirmesi gerekiyor. Sadece namazda ibadet etmiyoruz. Bütün hayatımızı namaz gibi ibadete çevirmemiz gerekir. Namazda nasıl kıblemize yöneliyorsak, hayatımızda da, namaz dışındaki davranışlarımızda da kıble bilinci bizi ne yapmalı? Yine çekip çevirmeli. Yani devamlı Allah'a doğru yönümüz oraya ayarlanmalı. Başkalarını da oraya da davet etmeli, çağırmalıyız. Bu kıble, tabii hayatın merkezine Allah'ı koymak anlamında. Ama gerçek anlamda da kıble, bizim istikametimizi tayin etmesi gerekir. Gerçek anlamda kıbleyi de artık insanlar unutmaya başladı. Yani bir eve misafir gitmiştim. Babası bizim insanımız sayılabilecek biri. Üniversiteye giden genci evde kıbleyi bilmiyordu. Yani hiç babasına, annesine de mi bakmadı? Şurası mıydı, burası mıydı, böyle mi konuluyordu seccade? Bir türlü karar veremedi. Evet. Maalesef kıblelerimiz bile şaşıracak hale geldik ya da evlerin kıblelerini artık televizyonlar tayin ediyor. Oraya doğru yöneliyor insanlar. İş, i̇ş yerlerinde kıbleleri, paralar tayin ediyor. Herkes paraya yönelik. Okullarda kıbleleri, Atatürk heykelleri tayin ediyor. Veya resimleri. Oraya doğru herkes hedefini, istikametini ayarlar. evet hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız kıblelerimizi hayatın merkezine hayalimizin merkezine düşüncemizin beklentimizin, ümidimizin merkezine neyi koyacağız çoğumuz zengin olmayı çokça önemsiyoruz hedefimiz daha çok zengin bir insan olmak ne olacak İmtihanımız daha ağırlaşacak İş daha zorlaşacak aslında. İçimizde öyle ciddi manada zengin denilecek hemen kimse yok. Zenginlerin böyle yerlerde işi yok sanki. Allah'a ihtiyaçları yok onlar. Parası var ya öyle mi dersiniz? Aslında parası olan daha fazla muhtaç. Allah'ın yardımı. Paranın aleyhinde olmak, parasızlığı tavsiye ve teşvik etmek değil derdimiz. Ama paranın bizi yönlendirdiği, paranın kıble gibi olduğu, bizimle oynadığı, bizi kullandığı bir durum. Yani paranın özne olduğu, bizim de nesne olduğumuz bir durum. Şikayet ettiğimiz durum. Evet. Sadece para değil, madde, eşya, araba ve benzeri şeyler hepimizin istikametini tayin eden yanlış kıbleleri olmuş. Yani biraz fazla dünyevileştik. Yani yapımızda da var dünyaya meyletmek, dünyayı biraz fazla sevmek. Ama bunun bir ölçüsü olmalı. Müslüman'ın dünyayla bağlantısının, dünyayı sevmesinin bir ölçüsü. Elbette. Her konuda. Biz ölçüsüz bir hayat yaşıyoruz. Onun için birbirlerimizi uyarmamız icap ediyor. Unutkanız, hatırlatmak gerekiyor. Fazikir, fiin fe nazikra tenfaul müminin. Hatırlat, müminlere hatırlatmak fayda verir. Evet, müminlere hatırlatmak fayda verir. Eğer biz müminsek bize, karşımızdaki müminse ona güzel bir usulle, üstlükle hatırlatılıyorsa mutlaka fayda vermek durumunda. Evet, hakkı hatırlatınca, hakkı anlatınca, hakkı tavsiye edince ne oluyor, ne değişiyor? Nice insanı hatırlatıyorsunuz, hiç önemsemiyor bile, kendini değiştirmiyor. Öyleyse, öyleyse beyhudedir bu hakkı anlatmak, tavsiye etmek, yol göstermek. Sen mi kurtaracaksın diyor memleket. <gülüyor> Doğru. Öyle 3-5 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye anlatmakla neticenin de pek vermediği bir durumda e, kimseyi kurtaracak bir durumumuz yok. Öyleyse, öyleyse vaz mı geçeceğiz? E, biz anlatarak başkalarını değiştirme durumunda olamayabiliriz. Efendim, başkalarını kurtaramayabiliriz. Ama kendimizi kurtarmak için anlatıyoruz. Başkalarını kurtarmaya çalışmadan kendimizi kurtarmak mümkün değil. Dünyayı değilse de önce kendimizi imtihanlardan her türlü problemlerden salim olmak için başarmak için sınavlarımızı geçmek için davet ve tebliğ görevini mutlaka yerine getirmeliyiz. Evet. Evet arkadaşlar biraz bayram coşkusu bende yok ama sizde olsun inşallah. Evet sağlık sorunlarım var. Hoş görün inşallah. Evet. E, bir bayrama daha e, ulaştık. Ama esas bayramlar e, takvimle alakalı değil, bizimle alakalıdır. E, evet. Allah'a çok daha yakın olduğumuz, Allah'ın rızasına e, layık olduğumuz ve esas da e, gir cennetime diye müjdeye muhatap olduğumuz zaman esas bizim bayram yapmaya hak kazandığımız zamanlardır. Evet. Bununla birlikte nasıl bir dünyada yaşıyoruz bayram yapmaya ne kadar hakkımız ve liyakatimiz var onu da değerlendirmek gerekiyor. Aşırıya kaçmadan. Böyle bir dünyada bayram mı yapılır demeden, Allah'ın verdiği nimeti terslemeden, yok saymadan ama nasıl bir dünyada yaşadığımızı muhasebe ederek, böyle belirli günleri biraz plan, program, biraz muhasebe ile değerlendirerek ne yapmalıyız? Değerlendirmeliyiz. maalesef Müslümanların her şeyden önce de İslam'ın hakim olmadığı mahkum olduğu bir durumda dünya kan ağlıyor. Dünya sessiz bir şekilde bir çıkış yolu arıyor. İmdat diyor. Kulakları belki tırmalamıyor ama duyan kulaklar böyle devamlı bir imdat sesiyle aslında rahatsız olma durumunda. İnsanların dünyası da mahvoluyor, ahireti de. Komünizm işte daha yüz senesini doldurmadan ne yaptı? Tarihin çöplüğüne atıldı. 60 senede, 70 senede işi bitti. Kimsenin beklemediği bir zamanda. Kapitalizm de aslında miadını çoktan doldurdu uzatmaları oynuyor. Yani Müslümanlar İslam diye bir devlet sistemi, bir nizam, bir hayat sistemi olduğunu onlara anlatmış, göstermiş olsaydı, mümkün şimdiye kadar e, kapitalizm denilen, materyalizm denilen e, sistem demokrasiyle birlikte, layıklıkla birlikte çoktan dünyayı terk edebilecekti. Bakın kapitalist dünyanın, Amerika'nın, Batı'nın insanlara hayırlı bir vaat, vaatleri yok, kalmadı. Ne vaat edebilirler? Ne efendim teklif edebilirler insanlara? Demokrasi dedikleri şeyin ne getirip ne götürdüğünü insanlar iyi biliyorlar. Irak, Suriye'ye demokrasi götürdüler kaçın yine Amerika demokrasi getiriyor diyor insanlar oralarda burada da koşun demokrasi almaya mı diyor insanlar onun dünyada bile insana ne kadar huzur ve mutluluk getirip getirmediğini bu kadar tecrübe sonunda yaşayamadıysak bundan sonra da göremeyiz işte Batı dünyasının insanlara vaat edeceği hayırlı bir teklifleri kalmadı. Ama bu yaşanılanlardan hep Batı sorumlu. Vahşetlerden, kıyam şey katliamlardan, zulümlerden, ülkelerin tarumar olmasından hep Batılar sorumlu. Ya direkt olarak kendileri savaş yaparak veya kendi piyonları, kendi adamları kendi atlarına zulümler ortaya koyarak dünyayı yaşanmayacak bir hale getirdiler. İçimizde Suriyeli arkadaşlar var. Niye buradalar? Eyvallah başımızın üstünde yeri var. Hepsinin ama niye kendi ülkelerinde, kendi iş ve güçlerinde, kendi aile ortamlarında değiller? Evet. Bunu ne ile nasıl izah edeceğiz? Bir adamın koltuk sevdasıyla filan izah etmek yeterli gelmiyor. Evet. Batıdan ne geliyorsa hepsinin ciddi manada yan etkileri var, problemleri var, faydasından daha çok zarara sebep olacak eşantyon diye beraber verdiği hediye gibi, ikram gibi sunduğu zehirler var aslında ilaçlar bile ne kadar fayda veriyor, ne kadar zarara sebep oluyor teknolojik aygıtlar da öyle şu telefonlar akıllı telefonlar mı yoksa akıllıların akıllarını çelecek, iptal edecek onları da akılsız hale getirecek, aptal kutusu mu tartışılır bilgisayarlar, internetler, televizyonlar, diğer teknolojik aygıtların önemli bir şekilde kullanımı. Hani kuran içki ve kumar için bir ifade kullanıyor. Onlarda bazı faydalar da vardır, günahlar da vardır. Ama günahları faydalarından daha büyük içki ve kumar için söylenen bu ilahi sözler bugün batıdan gelen hemen her şey içinde söz konusu. Evet. Öyleyse tedbirli olacağız. Bize ait değerleri ortaya çıkartacağız. Biz biz olacağız. Ee, kafirleri küfrü taklit etmenin zilletinden kurtaracağız, kurtulacağız. Evet. Kur'an'ı okumuş olsak, yeterince Kur'an insanı olmuş olsak batıdan, batıldan herhangi bir şey almanın ne kadar yanlış olduğunu Allah'ın bize sunduğu hükümlerin her yönüyle bize izzet verecek bizi adam edecek bizi yeryüzünde hakim kılacak güzellikler olduğunu rahatlıkla anlayacağız. Arkadaşlar, Ramazan'da ne kadar Kur'an'la haşır neşir olduk bilmiyorum. Eğer çokça Kur'an okuduysak, Ramazan bitti artık, bir dahaki Ramazan'a kadar Kur'an okumamıza gerek yok. Öyle mi diyeceğiz? Yani, Kur'an hayatımızın sadece bir parçasını mı teşkil edecek? Kur'ansız günler geçirmenin e, e, ekmeksiz, susuz e, hatta oksijensiz e, hayatsız bir e, dünya e, <gülüyor> üzerinde kalmak demek olduğunu e, Kur'ansız bir insanın e, sudan çıkmış bir balık gibi olacağını hesaba katmamız gerekiyor. Yani kitapsız olamayız, Kur'ansız olamayız. Ve Kur'an insanı olmak Kur'an'ı anlayarak okumayı icap ettirir. Kur'an anlaşılsın diye gönderilmiş. Anlama, yaşamaya yöneltir insanı. Yaşamak da başkalarına o güzellikleri tanıtmakla da alakalıdır. İnşallah Ramazan bitti, Müslümanlık bitti, Kur'an bitti veya zaten pek fazla yoktu Ramazan'da bile yeterince Kur'an okumadık. Öyleyse devam diyecek bir gaflet ve ihanete yönelmemeliyiz. Rabbimiz size hayat veren mesaja çağrıldığınız zaman Allah'a ve Rasulüne itaat edin diyor. Yani Allah'ın ve Rasulünün davetleri hayat veren mesaj. Esas hayat bu. Öteki türlü leş gibi yaşamak, canlı cenaze gibi olmak, beden olarak hayattasın ama hiçbir fonksiyonun yok böyle bir konumda olmak hiçbirimiz için herhalde övünülecek bir husus değildir. Evet, toplumsal görevlerimiz ve birey olarak yapmak zorunda olduğumuz görevler. Bunları din ibadet kavramıyla ifade eder. Ve hepimizin ibadet için, kulluk için yaratıldığımızı Kur'an net bir şekilde söyler. Allah bizi ibadet edelim diye, kulluk yapalım diye yaratmış. Başka bir sebepten dolayı değil. Hayatımız hep ibadet halinde geçmeli. İnsan zaten ibadetin dışında bir şekilde davranamaz. Mutlaka ibadet eder. Herkes her zaman ama ya Allah'a ibadet eder, ya Allah'ın dışında başkalarına kulluk yapar, ibadet eder. İnsan her davranışıyla ibadet içindedir. Biz Allah'a kulluğa, Allah'a ibadete e, yönelik e, ne yapmamız gerekir? Hayatımızı e, ayarlamamız gerekir. Bir şeyin ibadet olması dört şarta, dört özelliğe bağlıdır. Dördü birden olmazsa bir kimsenin yaptığı iş Allah'a ibadete dönüşmez. Bunları öğrenmiş olalım inşallah. Bir, Allah'ın istediği gibi muvahhit bir mümin olmak zorundayız. Mümin olmayan bir kimsenin yaptığı ne olursa olsun, o ibadet seviyesine yükselmez. Evet. Önce, Allah'ın istediği gibi bir iman. Kur'an mümini olmak. Tevhid ehli olmak. Şirkten, küfürden tümüyle uzaklaşmak. Birinci görevimiz bu. Hayatımızı güzelleştirmek için de yapmamız gereken husus bu. İnsanlar birbirlerine nasihat ederken bazen nafileleri, bazen sünnet olup olmadığı tartışılacak hususları, bazen olmasa da olabilecek fuzuli diyebileceğimiz Allah'ın emretmediği konuları öne çıkartabiliyor. Veya az önemli konuları vurguluyor önce insanları tevhide davet etmek, şirkten küfürden, putperestlikten uzaklaştırmak gerekiyor. Evet. Yoksa namazdan bahsetmiş bile olsak namaz kılan pardon namaz kılmayan şirk ehli birini namaz kılan bir müşriye dönüştürmüş olur. Yani bir müşriye namaz kıldırsak ki zordur. Tevhid ehli yapmadan e, namaz gibi bir ibadeti devamlı uygulayacak hale getirtmek çok zordur. Diyelim ki başardık. Ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık. Müşriye namazı onu kurtarmaz. Müşriye namazı baş, namaza başlatmak bizi kurtarmaz. Evet. Ama onu şirkten uzaklaştırıp tevhide yöneltmemiz gerekir. Kendi açımızdan da öyle. Tevhidi hassasiyetimiz yoksa, küfür ve şirkten az da olsa bazı olumsuz etkiler içindeysek, hayatımızda, inancımızda, düşüncemizde bazı şirk ve küfür özellikleri varsa, yaptığımız ibadetler Allah nazarında hiçbir değer almayacak. Birincisi demek ki sahih bir iman. İkincisi ikincisi yaptığımız işin meşru olması, haram olmaması gerekir ki ibadet olsun. Söz gelimi içki içerek ibadet edilmez. Evet. İkincisi meşru olacak yaptığımız iş. Üçüncüsü yaptığımız iş usulüne uygun olacak. Yani Allah'ın istediği tarzda Resul'ün uyguladığı tarzda olacak. Dördüncüsü de yaptığımız işin Allah rızası için yapılması gerekiyor. Yani niyet. Bu hangi işte beraber olursa bu dört özellik o yapılan işi ibadete çevirir. İnşallah biz şu anda ibadet etmiş oluyoruz namazdan bile önce oturduğumuz halde muvahhit bir kimse olduğumuzu varsayalım hepimizin yaptığımız iş gayrimeşru bir iş değil namazı bekliyoruz işte birini dinliyoruz üçüncüsü de Allah ve Resulü'nün istemediği tarzda yapmıyoruz usule riayet ediyoruz dördüncüsü de niyetimiz Allah rızası ibadet içinde oluruz evet hayatımızı ibadetleştirmek için ne yapmamız gerekiyor Kur'an penceresinden olaylara bakmamız gerekiyor. Müslümanca o herhangi bir işi yapmamız icap ediyor. Olaylara yön vermemiz, onları kontrol etmemiz, gündemleri tayin ve tespit etmeye çalışmamız icap ediyor. İnşallah bu gayreti, bu aktif, faal bir tavrı hepimiz göstereceğiz bir kötülük gördüğümüz zaman önce elimizle, sonra gücümüz yetmiyorsa dilimiz ve kalbimizle, gönlümüzle o kötülüğü değiştirmeye çalışacağız. Ama unutmayalım ki biz bir bireyin bir yanlışını düzeltmeye çalışırken devlet binlerce ferdin e, olumlu özelliklerini değiştirip onları tümüyle e, haramlar içerisinde, hatta küfür ve şirk içerisinde yaşatmak için bütün gayretini sarf ediyor. Bataklığı kurutmadan sivrisinekle mücadelede başarılı olamayız. Ee, en azından e, bizim yapmaya çalıştığımızı e, bozmaya kalkan bir zihniyetin olduğunu, onunla mücadele etmek mecburiyetinde bulunduğumuzu, Tavuta karşı, tağuti zihniyete, düzene karşı müminin e, kesin bir şekilde e, olumsuz, sert mücadele eden, onu dışlayan, onu inkar ve reddeden bir yaklaşım içinde bulunması gerektiğini kendi açımızdan da unutmayacağız. Sevgili kardeşler, şimdilik e, kiminiz bayramdan belki bayrama buraya gelmiş olabilir içinizde tek tükte olsa yabancı simalar görüyorum tabi misafirimizsiniz Allah'ın misafiriyiz hepimiz Allah'ın evinde mescidinde o yüzden bir iki hatırlatılması gereken şeye de vurgu yapmak istiyorum her şeyden önce tevhid ehli olmamız tevhidi iyi tanımamız bilmemiz e, la ilahe illallah'ın anlamını e, geniş bir şekilde e, ailevi sosyal eğitimle alakalı ekonomiyle alakalı siyasal siyasetle alakalı e, anlamlarını tümüyle iyi değerlendirmemiz birey olarak da La İlahe illallah deyince neyi reddetmiş, neyi kabul etmiş oluyoruz, neye hayır demiş, neye evet demiş oluyoruz, bunları iyi öğrenmemiz icap ediyor. Yani mümin olmanın yolu, mümin kalmanın, mümin ölmenin yolu, tevhidi çok iyi öğrenip hayatımıza yansıtmaktan geçiyor. La İlahe İllallah sözünü bilmek anlamını basit bir şekilde mal olarak söylemek işin başlangıcıdır. Din bu kavramda özetlenmiştir. ve her şeyden önce bir itiraz, bir isyan ve bir itaat, bir kabul söz konusudur. La diye neye hayır dediğimizi iyi düşünelim. ve affınıza sığınarak sormuş olsam, la deyince neyi reddediyoruz? Neye hayır diyoruz? Neye itiraz ediyoruz? Hangi şeylere isyan ediyoruz? E, yeterince doğru cevap alacağımı zannetmiyorum. İlla deyince neyi kabul ediyoruz? Kimin otoritesini, kime itaati, e, kime boyun eğmeyi? kayıtsız şartsız kime teslim olmayı, kimi vekil kabul ettiğimizi, kimin kulu olduğumuzu, hayatımızın merkezine neyi koyacağımızı nasıl belirlemiş oluyoruz, bu konuları çok iyi tahlil etmemiz gerekir. Yani küfür ve şirk artık çok kolaylaştı ve hepimize bir şeyler dayattı. Tevhidden sonra namaz ikinci derece, ikinci olarak önemli husustur. Muvahhit insanların, mümin olan, iman eden insanların Allah'a kullukla bunu göstermeleri şarttır. İnşallah şimdi az sonra ne yapacağız? Namaz kılacağız. Muvahhit bir mümin olduğumuzun küçük bir göstergesini ortaya koyacağız ben sözlerimi noktalıyorum İnşallah sadece bayramdan bayrama namaz kılmak bayramdan bayrama cemaat oluşturmak değil her zaman dilimini bayrama dönüştürmek açısından cemaati de namazı da hayatımızın baş köşesine yerleştirelim koyalım namazsız bir hayat bir müminin hayatı değildir Tabii namaz kılan başka haramlardan da, diğer haramlardan da uzak yaşamaya çalışır. Bunu tekrar hatırlatayım. İnşallah onunla beraber olduğumuz her zaman dilimi bayram olacaktır. Allah'a ne kadar yakınsak, Allah'la ne kadar berabersek bizim bayramımız o zamanlar.